Güzel Ahlak Murat Müslihan Allah subhanehu ve teala'ya hamd, resulüne salat ve selam olsun. İslam ahlaka ve ahlak ilmine ciddi manada önem vermiştir. Güzel ahlakın faziletini zikredip insanları ona teşvik ederken kötü ahlakı zemmederek, insanları ondan sakındırmıştır. İslam'ın teşvik ettiğini yerine getirip zemmettiğinden sakınmak için Mü'minin güzel ahlakla ahlaklanması ve kötü ahlaktan uzak durması gerekir. Çünkü müşriklerde olan ahlaki bir zafiyet veya ahlaki bir problem, ciddi manada eleştirilmezken, mü'min İslam'ı temsil ettiği için hemen eleştirilir. Küçük bir hatası insanlar tarafından abartılır. Sigara içmek haramdır. Sıradan bir insanın sigara içmesi, insanlar tarafından ciddi manada eleştirilmeyip, Normal karşılanırken, mü'min içtiği zaman ciddi manada eleştirilip tepki verilir. Mü'min kişi bulunmuş olduğu toplum içerisinde sanki beyaz bir gömlek gibidir. Nasıl beyaz bir gömlek üzerinde küçük bir leke göze batarsa, mü'minin her yapmış olduğu ve söylemiş olduğu da hemen insanların gözüne batar. Dolayısıyla, insanlar eleştiri oklarını mü'minlerin üzerine yönlendirirler. Bu nedenle mü'min kişi, çok titiz hareket etmeli ve hatta diğer insanlar yaptığında normal karşılanacak davranışlardan dahi uzak kalmaya çalışmalıdır. Peygamberimizin daveti güzel ahlakı sayesinde meyvesini veriyor. Peygamberimizin davetinin Mekke'de kısmen başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de güzel ahlakıydı. Onun güzel ahlakı Mekke'de herkes tarafından biliniyordu. İnsanlar, O'nun ahlakına hayran olup, sürekli başka yerlerde O'nu övüyorlardı. Ne zamanki kendisine nübüvvet verilip, insanları tevhide çağırdı, kimisi O'na karşı cephe alıp O'nunla mücadele etti, kimisi de böyle bir ahlaka sahip olan, yanlış bir şeye davet etmez düşüncesiyle, O'nun getirdiklerine iman ettiğini söyledi. Kişinin davet ettiği şey ne olursa olsun fark etmez. Ahlakının güzelliği veya çirkinliği insanların daveti kabul etmesine veya etmemesine çok etki eder. Hatice radıyallahu anha peygamberimizi güzel ahlakıyla teselli ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahi kendisine ilk geldiğinde korkup hızlı adımlarla evine doğru gidiyor. Hatice radıyallahu anha beni örtün, beni örtün diyor. Hemen kendisini örtüyorlar. Ürperti kendisinden geçince Hatice'ye olup bitenleri anlatıyor ve kendimden çok korktum diyor. Bunun üzerine Hatice annemiz, onun güzel ahlakını zikrederek, korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyip onu teselli ediyor. Hayır, asla Allah seni mahcup etmez. Çünkü sen akrabayla ilişkiyi kesmezsin. İşine göremeyenlerin yükünü yüklenir, fakir fukarayı kazanır, misafir ağırlarsın. Hak yolunda karşılaşılan sıkıntılara yardım edersin. Buhari Güzel ahlak peygamberimizin yaşam biçimi olduğu gibi, onun tarafından bize de emredilmiştir. Muaz bin Cebel'den radiyallahu rivayeten, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik işle. Bu, o kötülüğü siler. İnsanlara da güzel ahlakla muamele et. Tirmizi Allah ve Resulünün bize emrettiği her şeyde, biz bilsek de bilmesek de, mutlaka bizim için bazı faydalar vardır. Güzel ahlaklı olmamızı bize emreden Allah Resulü bunun faziletlerini ve faydalarını da beyan etmiştir ki, kişi buna daha fazla önem versin. En hayırlı Müslüman olmak için, güzel ahlaklı olmak gerekir. Allah ve Resulü Müslümanın en hayırlı özelliklerini, Kur'an ve sünnette açıklamışlardır. Müslümanın en hayırlı özelliklerinden bir tanesi de, güzel ahlaklı olmasıdır. Abdullah bin Amr bin Aslan radıyallahu an rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah çirkin söz söyleyen ve çirkinliğe yeltenen biri değildi. O şöyle derdi. Sizin en hayırlarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Buhari Müslim Kıyamet günü kulun terazisinde en ağır amel güzel ahlaktır. Kıyamet günü terazi kurulduğu zaman, herkes hayır amellerinin daha ağır basmasını isteyecektir. Bunun olabilmesi için, dünyadayken bunun hazırlığının yapılması gerekir. Bunun yollarından bir tanesi de, güzel ahlaktan geçer. Güzel ahlakın sayesinde, gündüz oruç tutan, gece ibadet eden kişilerin derecelerine ulaşabilirsin. Geceleri kaim, gündüzleri saim olmak, sahabenin temel özelliklerinden bir tanesiydi. Bugün sen de bunu yapıp, onların aldığı ecri alabilirsin. Eğer yapamıyorsan, üzülme, ahlakını güzelleştirerek bu mertebeye ulaşabilirsin. Ayşe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah'tan işittim şöyle buyurdu. Mü'min, güzel ahlakı sayesinde gündüz oruç tutup gece ibadet eden kişilerin derecesine ulaşır. Ebu Davud. Cennete gidip ve cennetin en üst mertebesinde bir evinin olmasını ister misin? Eminim ki herkesin bu soruya vereceği cevap evet olacaktır. Eğer gerçekten istiyorsan şu hadisleri uygula ve güzel ahlakınla istediklerini elde et. Ebu Hurereden radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Resulullah'a insanların cennete girmesine en çok sebep olan şey soruldu. Takva ve güzel ahlak buyurdu. İnsanların cehenneme en çok girmesine sebep olan şey soruldu, ağız ve avret yeri buyurdu. Tirmizi, Ebu Umame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Haklı da olsa tartışmayı terk eden kişiye, cennetin kenarında bir ev verileceğine kefilim. Şaka da olsa yalanı terk eden kişiye, cennetin ortasında bir ev verileceğine kefilim ahlâkı güzel olan kişiye de, cennetin en yüksek yerinde bir ev verileceğine kefilim. Ebu Davud. Rasulullah'ın en çok sevdiği ve ona kıyamet günü en yakın olanlardan mı olmak istiyorsun? Eğer çok istiyorum diyorsan, şu hadise dinle ve uygula. Cabir'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinizde en çok sevdiğim kişiler, ve kıyamet günü bana en yakın olan kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Tirmizi. Peki güzel ahlak nedir, nasıl elde edilir? Diye soracak olursan, bunu önümüzdeki ay anlatmaya çalışacağız inşallah. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Uğur Pekcan'ın, İslam'a davette 55 esas isimli eserinden faydalanılmıştır. Bu yazı Tevhid dergisinin, 11. sayısında yayınlanmıştır.